Günaydın ve iyi haftalar. Bugünün ilk kampanyacısı İbrahim Demir. Demir, İstanbul'da minibüslere denetim, kontrol ve şikayet masası oluşturulsun diyor ve ekliyor. İstanbul'da hemen hemen her gün minibüs dolmuş kullanan insanların yaşadıkları temel sıkıntılar var. Bunlardan bazıları trafik kuralları, ihlalleri, yolcuların can, mal güvenliklerini riske atacak şekilde araç kullanmaları, direksiyon başında telefonla görüşmeleri, yaya, yaya geçidi ve diğer araçlara saygısızlık, Müşteri veyili nimetimdir esasına aykırı kaba görgüsüz davranışlar. Madde kullanan şoförler hareket saatlerine uymamaları, aracı haddinden fazla yolcuyla doldurmak, bebek arabası ve tekerlekli sandalye ile binilememesi, yüksek sesle müzik dinlenmesi gibi temel maddeler sayılabilir. Tüm bu problemler varken bu minibüsçülere herhangi bir yaptırım uygulayabilen, denetleyebilen herhangi bir tam faal bir kontrol denetim ve yaptırım organı bulunmuyor. Zaman zaman 153 beyaz masaya iletilse de gelen cevaplar iletildi, bilgi verildi şeklinde geçiştiriliyor. Minibüsçüler ve esnaf odaları da acı ama gerçek kendi üyesi ve üyelik aidatı aldığından ötürü hiçbir yaptırım yapmamaktı. Sadece şikayeti dinleyip geçiştirmekte. Devlete ve belediyeye bağlı tam yetkili, cezai ve yaptırım gücü olacak şekilde bir denetim kontrol ve yaptırım organı kurularak minibüs dolmuş kullanan İstanbul halkının daha kaliteli hizmet almasını Sağlanması gerekmektedir. Geri için desteğinizi rica ederim diyor Demir kampanyasında. Hamit Albay'ın kampanyası ile devam ediyoruz. Albay'ın kampanyasının muhatabı Ekonomi Bakanı. Diyor ki, çek senetlerine ödemede zorluk çeken esnafa devlet destek olsun. Yeni bir iş yeri kuran esnafa verilen kredilere devlet düzenleme getirsin. Zaten rahat olan, hanı hamamı olan, vergi borcu olmayan esnafa verilecek destek... Sıkıntısı olan vergi borcunu ödeyemeyen esnafı verirsin. Zaten zor durumda olan Cosgap'ten, kredi isteyen esnaftan evin arsan var mı, ne teminat vereceksin gibi saçma sapan uygulamalar yapılmasın. Kobiler özel bankaların kucağında faiz faiz oranlarının kredi değerlendirme tahsis ücretlerinin içinde kepenk kapatmasın diyor Hamit Albay bu kampanyada. Ve Avustralya'dayız şimdi. Change.org Avustralya üzerinden kampanyasını Brigitte Garrozo Sağlık Bakanlığı'na hitaben başlatmış anlaşılan sosyal devlet de Avustralya'da erozyona uğruyor yavaş yavaş. Kampanyasında smear testi, MRI, urin, kan testi, x-ray ya da ultrason gibi patoloji servislerinin ücretsiz olmaya devam etmesini ve kesintilerden dolayı test başına 30 dolar alınmamasını istiyor. Avustralya'dan Brigitte Garrozo kendisini bugüne kadar 6000 kişi desteklemiş. Mülteci sorununa dikkat çeken bir kampanyayla devam ediyoruz programımıza. Barış Öztekin ve kampanyasını destekleyenler Adalet Bakanlığı'na sahte can yeleği üretmek cinayete teşebbüstür diyor ve ekliyor. 12 yıldır sıklıkla deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce çaresiz mültecinin tacirlerin elinde umutlarından, paralarından ve maalesef canlarından olduğunu karaya vuran çoluk çocuk cesetlerine içimiz kanalayarak şahit oluyoruz. Tüm bu çaresizlikler yaşanırken geçtiğimiz hafta içerisinde İzmir'de bir imalathanede sahte can yeleği üretildiği haberi toplum olarak insafsızlıktan ne kadar pay aldığımızı da gözler önüne serdi. Bu denli vicdan ve akıldan uzaklaşan insanların eğitim veya bir öğüt ile düzeltileceğine inancımız kalmamıştır. Bu ve bu enzeri sahte kanser ilacı üretmek gibi suçları işleyenlerin cinayete teşebbüs ve kasten adam öldürmek suçlarıyla yargılanıp, Cezalandırılmasını istiyoruz diyor Öztekin kampanyasında ve Yamaç paraşütü tutkunlarını yakından ilgilendirecek bir kampanyayla pazartesi sabahına devam ediyoruz Onur Arıoğlu kampanyasını Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Fethiye Belediyesi'ne hitaben başlatmış Babadağ Ölüdeniz girişi Yamaç paraşütü sporcularına ücretsiz olmalı. Baba Babadağ, Ölüdeniz, Yamaç paraşütü pistine giriş ücretleri çok yüksek. Bu sporu yapanlardan bu ücretin alınmamasını istiyoruz diyor. Siz de Aroğlu gibi bir Yamaç paraşütü tutkunuysanız ve Ölüdeniz'e gidiyorsanız kampanyaya destek olabilirsiniz. Şimdiki kampanya haberimiz tutuklu gazeteci Nedim Oruç hakkında. Kampanyayı Mersin Times gazetesi başlatmış. Gazeteci Nedim Oruç serbest bırakılsın Silopi ilçesinde yaşanan İnsan hakları ihlalleri başta olmak üzere tüm gelişmeleri tarafsız ve cesur bir şekilde kamuoyuna halka aktaran gazeteci Nedim Oruç Haberek takibi yaparken gözaltına alındı, tutuklandı. Halkın haber hakkını engellemeye yönelik bu uygulamanın sona erdirilmesi talebimiz diyor Mersin Times gazeteci Nedim Oruç için başlattıkları bu kampanyada. Atama sorunları ile ilgili bir kampanyada sıra tarih öğretmenlerini ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tayin edilen tarih öğretmenliği kontenjanlarını arttırsın. Türkiye'de tarih bölümlerinden mezun 28 bin tarih öğretmeni var. Her yıl 300 tanesi öğretmen olarak atılıyor. Kalan kısmı işsiz. Mevcut tarih bölümlerinin eğitimine de etkiliyor bu. Bunun için birincisi her dönem en az bir tane tarih öğretmeni alınsın. İkincisi tarih bölümlerinden ikinci öğretimler kapatılsın. Birinci öğretimlerin kontenjanı azaltılsın. En az 10 hacısı olmayan bölümlere öğrenci verilmesin. Açık öğretim tarih bölümleri kapatılsın. Üçüncüsü arşivlerde daha fazla istihdam alanı oluşturulsun. Belediyelere, kaymakamlıklara, yerel tarih araştırmacılığı için istihdam oluşturulsun denmiş tabii ki. Tarih eğitiminin sadece bir iş sahibi olmak için olmadığını da burada hatırlatmak lazım. Bugünün son kampanyasının sahibi Sinan Gezen. Gezen Change.org kampanyasıyla BEDAŞ'a sesini duyurmaya çalışıyor. Sarıyer'deki BEDAŞ elektrik kesintilerine yeter artık diyoruz. İstanbul, Sarıyer ilçesindeki Zekeriya Köy, Uskumru Köy, Arıköy, Gümüşleri ve Kısırkaya'da sürekli ve de uzun saatler kesilen elektriklerin artık sona ermesini istiyoruz. 2016 yılında Mars'ta yaşam olabilir mi diye konuşulurken... Sanırım bu bölge insanı 1960'ları yaşamayı hak etmiyor. Herkes evinde dolu ışıldakları ve mumlarıyla akşamları ne zaman elektrik kesilir diye tedirgin bir şekilde beklemekte. Yılbaşı günü 9 saat, 4 Ocak'ta 7 saat, ara ara yarım saat, 1 saat defalarca kesinti şu son bir haftanın Kesintileri sadece evdeki elektronik eşyalarımız bu kesintilerden dolayı risk altında sürekli etrafımızda bir komşumuzun elektrik kesintileri sonrası bozulan kombi tv ve benzeri haberlerini duyuyoruz ve aynı şeyleri yaşamaktan korkuyoruz dünyanın en pahalı elektriğini ve enerjisini kullanan bizler bu hizmeti hak etmiyoruz esnaf perişan Hayat duruyor. 2016 yılına yakışan ve verdiğimiz bedelin karşılığı olan düzgün, kesintisiz ve güvenilir bir altyapıyla hepimizin hak ettiği bir elektrik hizmeti almak istiyoruz, diyor Sinan Gezen kampanyasında. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın sabah 7.50'de yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.